Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri Dünyayı Okumak programından hepinize merhaba ben Aytaç Timur. Açık Dergi içinde yayınladığımız Dünyayı Okumak'ta bugün yine yeni bir kitabımız var. Kitabın ismi Çıkış Yolu Türetim Ekonomisi. Kitabın iki tane eş yazarı var böyle çok sıcak fırından yeni çıkmış bir kitap. Eş yazarlardan ilki Ece Satıcı ikincisi de Uygar Özesmi. Sevgili Uygar Özesmi, Açık Radyo dinleyicileri her gün 18'de zaten böyle bize ekolojinin raporunu verirken çok iyi tanıyorlar. O sıcak sesini çok iyi biliyorlar. Ece Satıcı da sanıyorum Açık Radyo'da ilk defa sesini duyacağımız genç bir eş yazar. E, Ece Hanım, Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Hoş olduk merhaba. E, Uygar Bey, siz de hoş geldiniz demeyeceğim zaten. Siz bunun nev sahibisiniz. <gülüyor> evet, çok büyük keyifle katılıyorum programına. Harika. Şimdi önce e, Uygar Bey ile başlamak istiyorum. Bu e, eş yazarlık nasıl oluyor? Ben onu merak ediyorum da. <gülüyor> yani şöyle e, Ece ile beraber yazdık kitabı. Işte Paya e, e, birbirimiz ailece burasını şöyle yapalım, burasını böyle yapalım diye konuşuyordu. Ece bütün araştırmaları yaptı, kitabı düzenli, ondan sonra kitap haline gelmesini sağladı diyebilirim. Ben yıllardır bu böyle bir kitabı yapmaya çalışıyordum. Ancak bir türlü kendi başıma başaramıyordum. Ama Ece ekibe katıldıktan sonra bunu birlikte çok güzel bir şekilde başardık. Harika, e canım sizin için durum nasıl? Ya benim için çok ilginç bir deneyimdi çünkü hayatımda ilk defa bir kitap eşyazarı oluyorum. Uygarcığın dedikleri için teşekkür ederim, çok kivaca e, söyledi. Ya tabii ki Uygarcığın yaptığı yönlendirmelerle ben tabii bu araştırmaları vesaire yapıyordum. Benim için de çok ilginç bir deneyimdi öyle söyleyebilirim. E Sizler ne dersem lisede öğrencisiniz değil mi? Yani biraz evet. dinicilere tanıtır mısınız kendi? Nerede okuyorsunuz, kaça gidiyorsunuz? Tabii ben şu an Robert Kolej'de son sınıf öğrencisiyim. Ee, evet yani lisede okuyorum şu an. Uygar Hoca'yla ben iki yıl önce Good for Trust'ta gönüllüyü tanışmıştık. İşte Good for Trust'ta gönüllülüğüm başlamıştım. Bir yıldır da profesyonel olarak Good for Trust'ta yönettim. Ve o soru çemberinde yardımcı alıyorum. Bir de tedarik çemberinde elinden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. E hazır Good for Trust'tan konu açılmışken kitapta Good for Trust bölümü de var. Uygar bir biraz Good for Trust'dan bahsettik mi? Ne dersiniz? E, tabii seve seve e, Good for Trust.org e, bir e, üretim ekonomisinin e, deney alanı diyebiliriz. Yani kitabın konu aldığı ekonomiyi hayata geçirmek üzere kurulmuş bir sistem. E, bu sistemde şu anda 620'nin üzerinde üretici e, kayıtlı. Bu üreticilerin hepsi ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim üretim. Yapma niyeti içindeler. Bazıları bunu bugünün koşullarıyla sağlayabilmiş durumda. Bazıları bunu sağlayabilmek için bir anla başlayıp çalışıyorlar. Ama buradaki bu üreticiler birbirleriyle dayanışıyorlar. Bu son derece önemli. Çünkü biz üretim ekonomisinde döngüsel bir ekonomi kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buradaki üreticilerin de kendi aralarında dayanışması Birbirlerinden alışveriş yapması, tedarik ağlarının derinleştirmesi son derece önemli. Yine Good for Trust üzerinde şu anda 24 binin dediğimiz insanlar var. Küretici dediğimiz insanlarsa ekolojik ve sosyal açıdan adil ürünleri satın alma gayreti içerisinde olan bunu yaparken de örgütlü yani bir topluluk olarak e, hareket eden e, insanlara da biz türetici diyoruz. Dolayısıyla goodfortrust.org'da işte bu kitabın konusu olan e, tüketim ekonomisinin e, hayata geçtiği bir sistem olarak tanımlayabiliriz. Esasında goodfortrust da kendisini türetici olarak kaydedenler tüketim ekonomisinden çıkmış oluyorlar öyle değil mi? Yani bir nebze e, diyebiliriz. Hepimiz tabii ki tamamen tüketim ekonomisinden kopmamız şu aşamada pek mümkün değil. E, ama o gayret içerisinde olan ve o bağlarını koparmaya çalışan ve bunun içinde birbirleriyle dayanışan e, insanlar topluluğu diyebiliriz. O zaman ben sırayla her ikinizde de aynı soruyu sormuş olayım. Tüketim ekonomisiyle tüketim ekonomisinin farkı nedir? E canım sizinle başlayalım isterseniz. Ha, bir an sözün çok şey geldi de ondan duyamadım. Tekrar edeyim mi ben e, söz türetim ve tüketim ekonomisine gelmişken yani türetim ekonomisiyle tüketim ekonomisi arasındaki fark nedir dinleyicilerimizle bunu paylaşalım istedim. Tabi şöyle tüketim ekonomisi zaten tüketim ekonomisine ve onun getirdiği bu maksimizasyonu e, olduğuna karşı olan yani, bir farklı ekonomik model tüketim ekonomisinde ve e, yani sevlinin ve toplumun zararına olarak insanların sadece kar edinme, kar gitmesinin aksine türetim ekonomisinde çevre ve topluma adil olarak bir hayat sürme amaçlanıyor. Ve burada e, çevre yani ekoloji odaklanıyor ve türetim ekonomisi döngüsel ekonomi ve tedarik ağlarının birleştirilmesiyle de sistemden aşağı çıkışı minimiz etmeye çalışıyoruz. Erolarında böyle bir fark var. Uyga Bey size de kulak verelim. Ee, aynen e, bence Ece'nin söylediği gibi yani sonuçta türetim ekonomisi e, tüketim e, ekonomisinin e, karşısında yer alan ve e, bunun için de e, makro ölçüde dönüksel e, ağlar kurarak yani işte bir şeyden bir dönüksellik e, sağlayarak tedarik ağlarında ekoloji ve sosyal işlerine adil e, üretimlerle e, derinleşen e, bir sistem yani bu. E, Öyle görüyoruz biz ve sonuçta da tüketim ekonomisinin içerisinde büyüyerek zaman içerisinde tüketim ekonomisini tamamen türetim ekonomisine dönüştürme gayreti içindeyiz. Şimdi Good for Trust'ta bir ana ilkelerden biri kitapta da geçiyor. Altın Kural. Bu benim çok hoşuma gitti. Biraz Altın Kural'ı konuşalım mı Uğur Bey? Tabii Altın Kural geldiği yer insanlıkla beraber doğmuş bir kural. Yani bütün e, dinlerde bu var, e, bazıları konfüçyusa e, bağlıyorlar e, ve aynı zamanda da Birleşmiş Milletler'de e, barajın temeli olarak e, görülen bir e, temel kural ki genel kurulun e, girişinde hemen sol tarafta büyük bir şey vardır, e, bir tablo vardır. Bütün insanlığı e, bir araya getiren bu tablo onun içine altın e, harflerle yazılmıştır. Sana yapılmasını istemediğine başkasına yapma. Ya sana nasıl davranılmasını istiyorsan senin başkalarına öyle davran. Dır sonuçta altın kural. Dolayısıyla hepimiz bu altın kural çerçevesinde hareket edersek ve o başkalarını sadece başka insanlar değil, başka canlılar olarak ve hatta cansızlar olarak tanımlarsak, gezegenimizdeki bütün varlıklar olarak tanımlarsak. Yani kendimizin olmasını istemediğimizi gezegendeki insan dahil bütün diğer canlılar ve cansızlar içinde yapmazsak işte o zaman esasında tam anlamıyla sürdürülebilir, dünyayla barışık bir gelecek yaratmamız mümkün. Biz de Good Fortress'ta temel ilke olarak bu ilkeyi alarak ve bunu tabii bütün diğer canlılara ve cansızlara da genişleterek hareket etmek isteyen e, insanlar topluluğu olarak da tanımlıyoruz. Hatta altın kuralı e, gezegenle uyum ve barışın hatta sürdürülebilirliğin temeli olarak kabul ediyoruz. Kitabın içinde tam da bu bağlamda e, Nazım Hikmet'in e, orman metaforu kullanılmış. Hatta burada Amazon ormanı, e, Baykal Gölü örneği verilmiş. Ve bu iki tane muazzam ekolojik alanın, habitatın e, milyonlarca yıl süren ee, ömrünün türetim ekonomisinde ilham olacağı söyleniyor. Bunlar gerçekten çok etkileyici. Çünkü e, sizin de kitapta belirttiğiniz gibi bu homo sapiensi böyle rekabetçi diye bir tanımlama eğilimi var. Ee, belki bu konuda da biraz söz almak istersiniz diye düşünüyorum. Bilmiyorum Ece Hanım sizinle başlayalım mı bu konuda? Tabii. E, i̇lk olarak şey sondan başa doğru ilerleyeyim. İnsanlığın hep bencil ve sadece kendi çıkarına doğru hareket eden bir varlık olarak anlatıldığı bir anlatı aslında söz konusu şu an dünyada ve bunu destekleyen sonradan hatta kitapta da bahsettiğimiz deneylerin aslında ne kadar yanlış ya da metodlarının hatalı olmasına rağmen bu deneyleri hala gerçek olarak kabul edip, evet insanlık bencildir, yani homo sapiens tamamıyla sadece kendisini düşünen bir varlıktır olarak bir anlatı var. Ama biz bunu sonradan görüyoruz ki... ...hani bu deneylerin yanlışlığının ortaya konulmasıyla... ...ya da e, Sineklerin Tanrısı kitabının gerçek hayat örneğiyle... E, ...orada da şeyden bahsediliyor... Hani, ...Sineklerin Tanrısı kitabında gençler bir adaya düşüyor... ...ve bu ıssız adada bu arkadaşlar bir şekilde birbirlerini öldürecek bir noktaya geliyorlar... ...ve bu da işte insanlığın e, tırnak içinde kötü doğasını anlatıyor olarak gösteriliyor... Ama benzer bir senaryo gerçek hayatta yaşandığında bir gençler balıkçı teknesiyle sütülemiyorsam <gülüyor> bir adaya düşüyorlar e, fırtına sebebiyle. Ve bir buçuk yıl boyunca o gençler orada çok güzel beraber yaşıyorlar. E, sorunları atlatabilmek için beraber metotlar geliştiriyorlar. Ve insanlar aslında beraber dayanışma halinde yaşayabiliyor ve bunun aslında bir kanıtı. Ve e, geri baktığımızda doğada da tabii ki bunun örneklerini çok iyi görüyoruz. Ve evrimsel olarak da rekabetten çok dayanışmanın önemini e, görebiliyoruz. Amazon ormanlarında ve Baykal gölünde de gördüğümüz gibi canlıların beraber yaşaması ve beraber değer katması da çok önemli. Ve türetim ekonomisi de bunun gibi bütün varlıkların beraber harman içinde yaşayabildiği bir ekosistem yansıtıyor. Çok güzel. Esasında elbette Açık Radyo'nun dinleyicileri, bu dayanışma ekonomisi, armağan ekonomisi, takas ekonomisi, türetim ekonomisi bu konularda gayet güzel, yetkin programlarla karşılaşıyorlar. O yüzden ikinci bölümde belki biraz bu torturası daha fazla konuşarak onu da dinleyicilerin önüne açalım istiyorum ama izin verirseniz burada... Ben böyle bir güzel bir şarkı dinletmek istiyorum dinleyicilere. Reşit Behputov'dan Bugün Ayın Üçüdür'ü dinleyelim. Sonra Çıkış Yolu Türetim Ekonomisi kitabı üzerine konuşmaya devam edelim. Söz Reşit'te. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, çok sevgili Ece Satıcı ve dostum Uygar Öz ile son kitapları Çıkış Yolu Türetim Ekonomisi üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Uygar Bey, şeyden devam edelim mi? Şimdi Good for Trust tabii yılları geride bıraktı. Bence Türkiye için çok önemli bir deneyim. Siz şimdi dönüp, sonuçta bu kitap da biraz Good for Trust'tan esinleniyor. Yani adı öyle olmasa bile. Ya da oradaki deneyimden kökleniyor da diyebilirim. Siz dönüp baktığınızda eğrisiyle doğrusuyla kat ettiği yolla Good for Trust'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben şu anda işin çok başında olduğumuzu düşünüyorum. Yani biliyorsun az önce orman metaforundan bahsettik. Şimdi biz ne istiyoruz Trust'ta ve türetim ekonomisinde? Dünyada ki bütün ekonomik sistem bir türetim ekonomisine dönüşsün, bir orman gibi olsun istiyoruz. Hatta bunun içinde işte bu metaforu kullanmıştık. Amazon ormanları metaforu. Yani şimdi bu Amazon ormanlarına bakalım. Amazon ormanları yıllık olarak 4 milyar dolar e, kar elde ediyor. Şimdi yani 4 milyar dolar kar bütün şeyleri tut, e, alın, e, 10 büyük şirketini alın. Bunun içerisine petrol şirketleri, e, korkunç fosil yakıt şirketleri falan da dahil. E, bunların toplam gelirinden daha fazla bir gelire e, tekabül ediyor. Yani e, baktığımız zaman Amazon ormanları dünyanın en büyük e, ekonomisi. Şimdi dolayısıyla e, biz de şunu söylüyoruz. Yani o zaman niye ekonomimiz Bir adam olmamış gibi olmasın. Şimdi Goodford Trust şu anda işte, 620'nin üzerinde işletme mevcuttuk. E, bunları ağaç keserek yani 620 tane ağaç var e, şeyde, e, ekonominin içerisinde. Tabii 24.000'de e, başka türden canlılar da var, üreticiler var. Oraya e, enerji getiren, e, toprak taşıyan, su taşıyan türetçiler de var. Bunlarla beraber şu anda çok küçük bir ekonomisinden. Dolayısıyla bizim arzumuz bunun çok daha büyümesi. Dolayısıyla insanlar ne kadar çok katılırsa ne kadar ihtiyaçlarını türetim ekonomisinin içerisinden good for sağlarlarsa o kadar bu ekonominin büyüme şansı olacak. Tabii değişik yerlere de tohum atmak lazım. Yani şu anda bu Türkiye'deki Good for Trust hızlı biçimde büyüyor. Yani her yıl dışarıdaki ekonomiden daha büyük bir şekilde büyüyor. Dolayısıyla en azından buradaki ekonominin içerisine meydan ekonomiden daha hızlı büyüyerek genişlediğini söyleyebiliriz. Ama yeterli olacak mı zamanında olacak mı sorusu çok önemli. Çünkü baktığımız zaman şu andaki tüketim ekonomisi gezegeni tüketiyor bizim gezegen üzerindeki varlığımızı tehlike altına atıyor. Yani önümüzdeki 30-40 yıl içerisinde biz böyle devam edersek insanın gezegendeki yaşama olasılığı son derece büyük bir şekilde düşecek ve hatta yani bazı bilim insanları 2100'e geldiğinde artık medeniyetin tamamen ortadan kalkacağını dahi söylüyorlar. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda hani ben geliş ve hızımızı yeterli görmüyorum. Onun için de başka ülkelere de derdindeyiz. Yani istiyoruz ki şimdi Güney Afrika'da bir şirket kurduk, Şili'de bir şirket kurduk. Almanya'da bir kooperatif kurma mücadelesi içerisindeyiz. Dolayısıyla bir an önce bu fikri ve bu yaklaşımı dünyada başka yerlerde de kök salmasına ulaştık. O zaman, o, zaman, o zaman belki e, daha da hızlı gelişebilir. Ama şuna inanıyorum ki ben yani bu gidişatta bizim hakikaten türetim ekonomisi haricinde de bir başka şansımız yok. Yani e, yapmamız gereken şey çok belli. E, ekolojik ve sosyal açıdan e, adil olmak zorundayız. Etkimizi minimize etmek zorundayız ve hatta bu gidişatla onarıcı da olmak zorundayız. Yani doğada yok ettiklerimizi tekrar onarmak ve yerine de koymak zorundayız. E bunun yöntemlerinden bir tanesini de türetmek arası evet. olduğu için. Önümüzdeki yıllarda bu alanın hızla genişleyeceğine de e, inanıyorum doğrusu. Çok, çok güzel. Peki açık radyonu dinleyicileri good for trust nasıl destekleyebilirler? E, hemen good girebilirler. E, orada türetici ol düğmesi var. Türetici ol düğmesine basarak türetici olabilirler. Gayet bir üretimleri varsa, bir şirketlerse, ekolojik bir abi olma gayreti veya niyetleri varsa e, üretici olduğu bir olarak da üretici olabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Biz ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna gelirken e, canım hani son sözü de size bırakmak istiyorum. Gelecekle ilgili ne düşünüyorsunuz? E, bu üretim ekonomisi bizim için bir çıkış yolu olacak mı? Yoksa Uygar Bey'in söz ettiği gibi yani bazı bilim insanlarının dediği gibi... 2100 medeniyetin sonu mu olacak? Ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle geleceğe baktığımızda durum şu an yani acil bir durumda olduğumuz kesinlikle bariz olarak görünüyor. Ve, e, özellikle genç gençlerden biri olarak endişeli olduğumu söyleyebilirim. Ama şimdi e, yani endişemiz var. Evet ama bu bizi kesinlikle e, paralize etmemeli. As, aksine bizim şu an kesinlikle harekete geçmemiz gerektiğini fark edip yani bu gelişmeyi artık devam ettirip ideal etmemiz gerekiyor. O yüzden eğer tüketim ekonomisi, yani eğer tüketim ekonomisinden uzaklaşabilirsek, hani belki bir umut daha güzel bir dünyaya yani yaşanabilir bir yani daha güzel tabii ki olacaklar, yani en azından yaşayabileceğimiz bir dünyaya geçebileceğimizin umuduna evet sahibim. Ama eğer mevcut sistem devam ederse durumun kesinlikle bir felakete yol açacağının da endişesine de sahibim. Bu yüzden kesinlikle bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu söylemek istiyorum. Çok güzel ifade ettiniz. E, canım Uygar Bey, Dünya okumaya katıldığınız için çok teşekkür ediyorum size. Umuyorum, Biz teşekkür ederiz. E, umuyorum e, kitapta e, böyle çok ilgi görür, insanlar esinlenerek türetim ekonomisine dönüşüme katılırlar e, diye ben de bir umudumu paylaşmak istiyorum. E, sağ olun, var olun beni kırmayıp geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri Dünyayı Okumak programında bugün Çıkış Yolu Türetim Ekonomisi kitabının eş yazarları Ece Satıcı ve Uygar Özesmi ile hem kitaplarını hem türetim ekonomisini hem de goodfor for Trust'ı konuştuk. Ben Aytaç Timur. Önümüzdeki programda başka bir kitap, başka bir yazarla sizinle oluncaya kadar hoşçakalın, iyi haftalar.